FİZAN EXPRESİ Farsi Dünyanın MÜZİK Hazırlayan ve sunan... Milad Bülent Kılıç Selam Berdusane Gerami Ez Açık Radyo Bername Fizan Ekspresi İrem Milat Bülent Kılıç Esten. İstanbul dışında yaşadığım ve son saniyede gönderemeyeceğim için genellikle 24 saat önce programa ilişkin son noktayı koymuş oluyorum. E, bu da son bir Belki de iki günde meydana gelen kimi olayları aktaramamamla sonuçlanıyor. Ama bu açığı bir sonraki hafta kapatmaya çalışıyorum. Ee, İran'daki ayaklanmalar bugün itibariyle 121. günü yani 4. ayı e, geride bıraktı. E, herkes biter, son bulur sanıyordu. Hatta kimileri son bulsun istiyordu ama e, ayaklanmalar bitmedi, son bulmadı. Ee, halk dört ayı aşkın bir zamandır mücadele ediyor ve ağır bedeller ediyor. Ee, üzülüyor insanlar, acı çekiyor ama boyun eğmiyorlar, boyunlarını bükmüyorlar. Çünkü bu süreçte boyun bükmekte, boyun eğmekte yasak. Yani serehem gedeken. Geçen haftaki programımda İran'da olayların gidişatından kaygı duyduğumu bir süredir belli bölgeler dışında Ayaklanmaların tansiyonunda bir düşüş yaşandığını söylemiştim e, ve umarım benim hissettiğim gibi değildir demiştim. Bu olumsuz gelişmenin gerekçelerinden biri olarak da yurt dışında yaşayan bazı kesimlerin devrimin liderliğini e, batılı güçlerin lehine çalma girişiminde bulunması olarak göstermiştim. Ee, bu durumun bir sonucu olarak da son 1-2 haftada rejimin e, kaybettiği mevzileri yeniden doldurmaya başladığından, ahlak polisi devriyesinin yeniden sokaklarda özellikle kadınlara karşı terör estirmeye başladığından söz etmiştim. Hafta içinde e, buna benzer açıklamalar e, hatta özelleştiriler devrimci cepheden de geldi. Ee, İran halkı da alanı boşaltmanın ağır bedelleri olduğunu bir kez daha fark etmiş oldu. Bu ağır bedellerden biri de iki gencin idam hükmünün infazı oldu. Katledilen bu iki genç e, aynı davadan yargılanıyordu. E, Muhammed Hüseyin'i ve Muhammed Mehdi Kerim'i adlı bu arkadaşlar ayaklanmalar sürecinde öldürülen genç bir kadının 40. gün töreni sırasında E, halka saldıran besicilerden birini linç edenler arasında oldukları iddiasıyla e, tutuklanmış ve yargılanmışlardı. E, mahkeme süreci kararın onanması ve cezanın infazı e, üç haftadan kısa sürdü. Muhammed e, Mehdi Kerim'in e, idam hükmü verildiği gün telefonda babasına baba idam hükmü verdiler ama anneme bir şey söyleme demesi O günlerde halkı çok etkilemişti. E, i̇damdan sonra elbette daha çok etkiledi. E, her iki gence de bu sözde yargılama sürecinde ağır e, işkenceler edildi. E, tecavüzle tehdit edildikleri biliniyor e, ve ifadelerinin de e, işkence altında alındığı herkesçe biliniyor. E, Muhammed Mehdi Kerim'i için yapılmış bir şarkıyla devam edeceğiz bu nedenle. Ee, o acı sözleri içeren bir şarkı bu Be maman çizi nego Anneme bir şey söyleme Ukrayna yolcu uçağının İran ordusunca vurulmasının yıl dönümü anmaları yaklaşırken e, Bu idam haberlerinin gelmesi İran halkının öfkeden çıldırmasına neden oldu Cumartesi ama özellikle hafta başı olan pazar günü için büyük eylem çağrıları yapıldı E, halk bu çağrılara olumlu yanıt verdi ve dengeli olarak ülkenin her yerinde büyük er, eylemler gerçekleştirildi. İzmir'de ve İstanbul'da da protestolar vardı. E, buna Avrupa ve Amerika'daki onlarca eylemi de katınca ayaklanma sürecinin bir kez daha toparlandığını söylemek mümkün oluyor. E, bu sevindirici bir şey. Elbette devrimi çalma çabaları devam ediyor. E, birileri Londra'nın, Paris'in Washington'ın e, işini arayacak türden etkinliklere devam ediyor. Ama öteki gruplar da hareketi korumaya, devrimin e, önderliğini ülke içinde tutmaya e, ve bu önderliği ülke içinde mücadele eden kesimler içinden çıkarmaya çalışıyor. E, olup bitenleri izleyeceğiz, göreceğiz. Gerçekten çok karmaşık ve çok sorunlu bir süreç yaşıyor. İran'da e, muhalifler veya ayaklanmacılar diyelim. Bu süreçte yapılmış şarkılardan, marşlardan ben e, beğendiklerimi size çalmaya çalışıyorum. Onlardan biriyle devam edeceğiz. E, daha önce de çalmıştım birkaç kez. Şöyle diyor: Biya biya ke kuçe tora. Yani gel gel sokak sesleniyor sana, sokak seni çağırıyor diye başlıyor bu güzel marş. geçen programda size aktarmadığım konulardan biri, aktaramadığım konulardan biri de sarayında düzenlenen bir toplantıda Hamane'in yaptığı konuşmanın içeriğiydi. Hamane bu toplantıda ilk kez bed hicap yani kötü örtünme, İslami kurallara uygun olmayan biçimde örtünme demedi. Başı kısmen açık kadınlarımız, genç kızlarımız da bu ülke için kaygılanıyor. Bu ülke için göz döküyor. Onlar da bizim evladımız dedi. Ve başı kısmen açık kadınların giyimini kem hicap yani eksik örtünme olarak niteledi. Bu rejimin verdiği küçük bir ödün anlamına geliyor. Rejim bu hamleyle başını bütünüyle açanları e, İslami kurallara aykırı örtünme suçlamasıyla yargılamaya ve cezalandırmaya devam edeceğini ama kısmen açık olanlara da hoşgörü göstereceğini söylemeye çalışıyor. E, Tabi herkes saçından birkaç tel gözüküyor diye öldürülen Mehsa Emini'yi hatırlıyor ve rejimin ikiyüzlülüğünün altını çiziyor. E, bu ikiyüzlülüğün bir başka örneğini de programlarımda daha önce de adını birkaç kez andığım Gulam Ali Haddadadil verdi. E, Haddadadil rejimin en önemli mollalarından biri. E, Hamane'in akrabası ve İran'da e, halkın bugün değiştirmek için canından olduğu örtünme rejiminin çerçevesini çizenlerden biri. E, Haddadadil de katıldığı bir televizyon programında e, üç gün önce saçlarından bir tutam, tutam gözüküyor diye Canını aldıkları kadınların örtünme biçimini rehberimizin de dediği gibi diyerek eksik hijab olarak niteledi ve kendince hoşgörü sözleri etti. Rejim bana kalırsa şöyle değerlendiriyor. Başını tümüyle açan ve sokaklarda öyle dolaşan kadınlar var ama buna karşın başını kısmen açanlar var. Bunun kısmen açmakla yetinenler de var. O halde başını kısmen açanlar yeterince radikal değiller. Ee, öyleyse onlara karşı biraz anlayışlı olalım ve onları yanımıza çekelim. Düşmanın saflarını bölmüş olalım. Rejimin e, bu eksik hicaplı, kötü hicaplı kesimlerin muhalefetini içselleştirme ya da onu ehlileştirme çabalarının bir başka siyasal sonucu daha var tabi. E, İçerdeki ıslahatçılar yani reformistler de baştan beri özellikle örtünme ile ilgili e, ödünlerden yanaydı. Daha çok ona vurgu yapıyorlardı. E, şimdi rejim onlara doğru yaklaşıyor. E, yani orta yolcular için karar zamanı e, yaklaşıyor. E, ya daha bir radikalleşecekler ve devrimcilere yaklaşacaklar ya da bu türden ufak yemlerle yetinerek rejime yakınlaşacaklar. Bir marşla devam edelim. Bu benim bu süreçte en beğendiğim marşlardan biri adı da Sugent. Bunu da belli aralarla çalıyorum ama bir kez daha dinlemiş olalım. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 15'te yayınlanıyor ve olaylar başlayalı beri de İran'da devrimci süreçte yaşanan olayları duyurmaya ve yorumlamaya çalışıyor. 3 Ocak İran İslam Cumhuriyeti'nin komutanlarından olan Kasım Süleyman'ın öldürülüşünün yıl yıldönümüydü. Ve geçen hafta da dediğim gibi rejim onun anısına bir anma gecesi düzenleyip bu gecede e, konser vermesi için şarkıcı Homay ile grubu Mestan'ı davet etmişti. Homay ve Mestan'ın bu etkinliği İran halkının öfkesine neden olmuştu. E, fakat Homay da büyük bir ikiyüzlülük örneği gösterdi. Gittiğim o konseri bambaşka bir etkinliğin parçası sanıyordum. Bana ödenen parayı da kabul etmedim. İşte şurada burada kullanacağım türünden bir açıklama yaptı ama kimse bu sözlere inanmadı. Çünkü Homa'yın in bir sabıkası da var. Özellikle Ukrayna uçağının düşürüldüğü süreçte sarf ettiği sözler nedeniyle. Bu nedenle bu konser vakasıyla Homa'yın ve Mestan'ın itibarı bütünüyle sıfıra inmiş oldum. 1979'da Mollaların devrime el koyduğu günlerde kadınlara şarkı söyleme yasağı gelmesin diye humeyniyi öven ve bir şarkı yapıp seslendirmiş olan buna karşın yine de hedefine ulaşamamış olan Guguş'ta 43 yıl sonra geldiği bu noktada bir konserinde kahrolsun İran İslam Cumhuriyeti sloganı attırdı ve böylece kariyerine bir yıldız daha eklemiş oldum. Geçmişte hata etmişti ama ben o hatayı artık telafi etmiş olduğunu düşünüyorum. İran'da önceki hafta idam edilen iki gençten birinin adı Muhammed Hüseyni'ydi ve Hüseyni'nin anne babası olmadığı için rejim onun cesedini kimsenin almasına izin vermedi. Ama halk Hüseyni'yi yalnız bırakmadı. Binlerce insan onun da gömüldüğü Kimsesizler Mezarlığı'nda toplanarak, Büyük gösteriler gerçekleştirdi ve burada güvenlik güçleriyle çatıştı. 2012 yılında işkencede öldürülen bir eylemci olan Settar Beheşti'nin annesi Goher Eşli bir video yayınladı ve ''İran İslam Cumhuriyeti'nden rica ediyorum. Muhammed Hüseyin'in annesi benim. Cesedi bana verin.'' dedi. Daha sonra da eylemci bir kadın bir video yayınlayarak ''Ben de Hüseyin'in kız kardeşim dedi. Ee, Belki başka türde sahiplenmeler de oldu ama benim yalnızca bu iki vakadan haberim oldu. Bu arada e, pazartesi akşamı Halek Hızırzade adlı bir genç daha sessizce idam edildi ve bu haberi neredeyse hiçbir kanal vermedi. Dolayısıyla e, Türkiye'deki e, izleyiciler, takipçiler de haberdar olamadı sanıyorum e, İranlılar gibi. Üç eylemci gencin daha idama mahkum edildiği o günün gecesinde Muhammed Kobadlu ve Muhammed Brugheni adlı iki gencin idam hükmünün e, infaz edileceğini duyan Tahranlılar ve Kereçliler bu iki gencin cezasının infazını durdurmak için e, kerecde Recai Şer hapishanesinin yolunu tuttu. E, hapishane önünde toplanıp büyük gösteriler düzenlediler. Ve en azından o gece hükmün infazını durdurdular ki bu da daha önce görülmemiş bir kazanım oldu. Şunu söylemek gerek, İran İslam Cumhuriyeti bildiğimiz devletlerden değil. Her şeyin kurallara göre düzenlendiği, öyle uygulandığı bir ülkede değil. İnsanlar öldürülür, idam edilir, işkenceye maruz bırakılır ama kimse duymaz, duymayabilir. E, duyduklarımız e, halktan kaçırılamayanlar, saklanamayanlardır. Bu eylemler sürecinde resmi olarak toplam 21 genç idama mahkum edildi. E, siyasal nedenlerle e, verilmiş cezalardan söz ediyorum. Ama ben e, İran'da kaç kişi idam edildi sorusuyla çok ilgili değilim. Çünkü e, cinayetin yığınla yolu ve yöntemi var. Son günlerde bir grup genç idam edildi ama bir grupta idam edilmedi ama öldürüldü. Buna karşın bunların adını bile duymuyoruz çoğu kez. Çünkü batı güdümlü medyalar bunları vermiyor. Bakın geçen gün beluç olduğunu sandığım bir kadın üstelik yüzünü de göstererek bir video yayınladı. Şöyle diyordu, bize dair haberleri Sans sansür ediyorsanız şu sloganlara kulak verin. Ne Şah'ın saltanatı ne Ayetullah'ların iktidarı. Sadece eşitlik, sadece demokrasi. Zorbaya ölüm, ne Şah ne rehber diyoruz. Sizse sadece dört günde gözaltına alınan 200 200 beluç gencine dair tek bir söz etmiyorsunuz. Ee, başka bir giysi altında yeni bir diktatör getirmenize izin vermeyeceğiz. Ne size ihtiyacımız var ne size muhtacız. Ama devrimi gerçekleştirmek için siz bize muhtaçsınız. Niki serafrazın besteleyip seslendirdiği tuşe Omit Umut Azı adlı parçayla devam ediyoruz. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 15'te yayınlanıyor. Önceki programlardan birinde ayaklanmacıların çok önemli bir iddiasına yer vermiştim. Ee, i̇ddia rejimin olaylarda can verenlerin ya da idam edilen gençlerin hatta besiçlerin, ölen besiçlerin organlarını çalıp sattığı yönündeydi. Ee, bu korkunç iddiaya çok da korkunç bir iddia eklendi. Ee, bu iddia ise Güney Kaliforniya Üniversitesi hocalarından olan aynı zamanda bir kanaat önderi de sayabileceğimiz Hesam Nozeri dile getiriyor. Nozery'e göre son dönemlerde gözaltından ya da tutukluluktan, kurtulduktan, içeriden çıktıktan sonra ölen, kısa zamanda ölen ama rejimin intihar ettiği ya da yüksek dozda uyuşturucudan öldü dediği eylemcilerin bedenlerine rejim tarafından belli türde ilaçlar yüklendiği yönünde. Bu ilaçlar vücutta kalıyor ama... Delayed release e, diye adlandırılan, delay release diye adlandırılan bu kimyasallar art zamanlı olarak vücutta patlıyor ve kişinin çok kısa zamanda ölümüne neden oluyor. E, elbette ilaçların yüklendiğinden habersiz oluyor bu insanlar. E, Nozeri, örneğin Yelda Agafezli gibi eylemcilerin aslında bu nedenle öldüğünü öne sürüyor. Dolayısıyla da içerden. ...çıkan herkesin saatler içinde bir sağlık merkezine ulaşmasını ve kapsamlı bir tahlil yaptırmasını öneriyor. Böylece e, rejimin bu cinayetlerini de belgelenmiş oluruz diyor. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti'nin radyo-televizyon kurumunun başındaki kişinin erkek kardeşi e, hafta içinde Kanada'ya iltica etti. Sonrasında da bazı televizyon kanallarında söyleşilere çıktı... Ve ile e, e, rejimin siyasal tutumuyla e, arasında bir ayrılık olduğunu söyledi. E, bu görüşlere sahip biri olarak da İran'da yaşayamaz hale geldiğini, dolayısıyla ülke dışına çıkmak zorunda kaldığını söyledi. E, ben e, bu aile içi bölünme olaylarına, vakalarına çok da itibar etmiyorum. Çünkü daha önce de aktardığım gibi Hamaney'in kız kardeşi ve erkek kardeşi de ağabeyleriyle savaş halinde. Yeğen ise şah yanlısı ve geçenlerde 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hatta devrimin gasp edilmesi sürecinde Hümeyni'nin yanında konuşlanan Rafsan kızı da geçtiğimiz günlerde 5 yıl hapsa mahkum edildi. Bu türden örnekler çok ama gelinen noktada bunların propagandif değeri bile Epey azalmış durumda. Daye daye Vekte Cenge yani Anne Anne Savaş Vaktidir adlı bir lor halk şarkısıyla, loristan halkının bir şarkısıyla devam edeceğiz. E, parçanın değişik versiyonlarını daha önce sizinle paylaşmıştım ama bu da güzel bir yorum ve bugün bunu dinleyelim istiyorum. Ali Ekber Şikarci seslendiriyor. İran'ın birçok bölgesinde ağır kış koşulları hakim. Kar altında olan yerler var ee, ve başta Tahran olmak üzere birçok kentte hava yaşanamaz ölçüde, kirli. Buna karşın e, gaz rezervleri açısından dünya ikincisi olan İran'da bir süredir gaz sıkıntısı yaşanıyor. Bunda eylem ve grevlerin de bir etkisi var ama e, eylemciler asıl sorunun e, rejimin bekasını sağlamak üzere üretilen gazın Katar'a satılmasından kaynaklandığını düşünüyor. rejimin yandaşlarını ve çerilerini bu yolla finanse etmeye mecbur olduğuna inanıyorum. Bu gaz yokluğu gerekçesiyle bazı alışveriş ve eğitim merkezlerinin de kapatıldığı söyleniyor. Ülkede benzin fiyatları artıyor ve daha da artmak eğiliminde. Bu ise İran iç, halkı için büyük bir şok çünkü çok alışkın olmadıkları bir şeydi uzunca yıllar boyunca. Birçok bölgede ise gaz kıtlığı nedeniyle haftalardır benzin, motorin ve kömür kullanılıyor ısınmak üzere. Bu da halk için hem halk için hem de çevre için ağır sonuçlar yaratıyor. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 15'te yayınlanıyor. İran'da tüm bölgelerde 12-13 Ocak için büyük eylem ve boykot çağrıları var. E, programı daha önce hazırlamak zorunda olduğum için bu eylemler sürecinde söz konusu olacak gelişmeleri size aktaramıyor olacağım. E, ama onları da bir sonraki hafta konuşuruz diye düşünüyorum. E, daha önemli bir gelişme olursa da hafta içinde yazacağım bir yazıyla e, bu yazıyı da radyomuzun web sayfasında yayınlayarak size ulaştırmayı deneyeceğim. Bu arada e, radyomuzun web sitesinde şu ana kadar 6 yazı yayınladığımı Ayrıca programlarımın hem yazılı hallerinin hem de podcastlerinin radyomuzun web sitesinde yer aldığını ilgilisine bir kez daha hatırlatmak isterim. Konumuzla, bağlamımızla pek ilgisi yoktu ama Şehram Nazer'in şahane bir şarkısını dinledik. Şarkı Mevlana'nın Ben Ne Bileyim Redifli gazelinden bestelenmişti. Bu gazeli yıllar önce artık hayatta olmayan Tebrizli yaşlı dostum Dr. Ali Alizade ile çevirmiştik. E, dostumun tam ve doğru adı bu değil ama e, o zaman öyle istemişti. Ben de onun bu tercihine saygı duyuyorum. Tabi e, onunkinin o günlerde bir tercihten çok İranlıların iyiliklerine işlemiş kaygıdan, çekinceden kaynaklandığını da söylemek gerek herhalde. Haftanın ilgi çeken haberlerinden biri de İran'da bir mahkemenin bir kadına iki ay süreyle sokakları süpürme cezası vermesiyle başlayan kampanya oldu. E, o kampanya ilişkin haberler oldu yani. İran'daki ve ülke dışındaki kimi kadınlar ellerine bir süpürge alarak ceza verilen kadının değil ama e, çöpçülerin, sokak süpürücülerin onurlarını korumak için sokakları süpürmeye başladı. E, güzel ve saygıdeğer bir eylem. Ama e, artık devrimden söz edilen, devrimden söz ettiğimiz bir ülke için belki de biraz geri bir eylem olarak da nitelenebilir. Bugün benimle iletişim kurmak isteyenlere de bir e-mail adresi vermek istiyorum. E, İranlı, Tacik ve Afgan dostlarım da beni dinliyorlarsa, yazarlarsa hoşnut olurum. E-mail adresi şöyle, Fizan Ekspresi et Fizan Ekspresi et Tabii Ekspresi'nin X ile değil, k ile yazıldığını da hatırlatmak isterim. Programı Milat ve Mehdi Baher'inin Özgürlük Şarkısı adlı parçasıyla kapatmış olalım. Ta programı diğer Golo, Golzar Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.